Bu kasette Hülefâ-i Raşidi'nin üçüncüsü, peygamber efendimizin iki kere damadı olan edep ve hayat imsali dünyadayken cennetle müjdelenenlerden Hazreti Osman'ı anlatmaya çalışacağız. Ancak Hazreti peygamberin iltifatlarına mazhar olmuş. Bu Allah ve peygamber dostunu temsil etmek elbette mümkün değildir. Bir okyanus Şüphesiz kova ölçüsüyle anlatılamaz. Burada dinleyecekleriniz sadece bir meal ve bir misalden ibarettir. Ümeyye ailesinin büyüklerinden birinin evi. Şu etkisiz hale getirmedikçe hakimiyetimizi ve gücümüzü tam olarak kabul ettiremiyoruz. Canımız çok sıkıyor. Sen de amma doymaz biri oldun he. Kabe'deki en karlı görevler bizim. Yeteri kadar zengin olmadık mı yani he? Daha ne istiyoruz? Bir i̇ktidar istiyoruz. Ortaksız, rakipsiz bir iktidar istiyoruz. Ailemiz Mekke ile birlikte bütün Arap dünyasının hükümdarı olmalıdır. <gülüyor> Bu o kadar kolay hmm. bir şey mi? Hayal kuruyorsun. Hmm. Darmadanik Arap kabilesini kim bir araya getirdi onlara hükmedebilir he? <gülüyor> Ayağımı kururum. Belki ama güzel bir hayal. <gülüyor> Fakat bizim aileden daha geniş, daha nüfuzlu aileler var. Mesela Haşimoğulları. Ya diyorum ki bu oğulları ile bizim ailemiz bir bayrak altında topladık mı... ...hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Ha, o biraz zor. Zor bir yana imkanı yok. Onlar da zengin, onlar da nüfuzlu. Ne diye bize iltihak etsinler? Açın. Haşimoğullarını etkisiz hale getirmedikçe mutlak hakimiyetimiz doğmaz Ben iktidarın eksilsiz Ümeyye ailesine ait olmasını istiyorum Bunları tek başımıza gerçekleştirebilir miyiz? Haşimoğullarını etkisiz hale getirmek öyle kolay mı? Senin niye sesin çıkmıyor Osman? İçki de içmiyorsun, dalmış gitmişsin Sen onun içki içtiğini gördün mü? İçmez ha, Bu konuda sen ne diyorsun ha? Hangi konuda? Belki seni ilgilendirmiyor ama sen de ailemizden birisin Haşmoğulları ile yürüttüğümüz siyasi hakimiyet mücadelesinde senin fikrin ne? Gerçekten beni pek ilgilendirmiyor. Hepiniz bu hırsın esiri olmuşsunuz. Bir türlü doymuyorsunuz. Neyimiz eksik? Her şeyimiz var. Para, mal, itibar. Ne misin sen? Sanki bizim aileden değilmiş gibi konuşuyorsun. İktidar zevkini, hükümetlerinin tadını bilir misin sen ha? Evet, iktidarın sevki başkadır ama... ...sorumluluğu ateşten bir gömlek gibi sarar insanı, yakar... Ateşten gömlek giymek için insanların birbirine girmesi, birbirine kıyması güzel bir şey mi? Sonra bu mücadele uğruna az mı şey kaybettik? Söyler misiniz? Hep almak zevkini değil, biraz da vermek zevkini tatsak. Elimizdeki güçle güçsüzlere yardımcı olsak. Bazen tanıyamıyorum bunu biliyor musun? Sanki bizden değil. Ne içki içer, ne kadınlarla ilgilenip. Böyle mi olur ya? <gülüyor> Hadi neyse içelim Hadi Hadi içelim. <gülüyor> Mey oğullarının mutlak hakimiyetine. Şeref'e. Şeref'e. <gülüyor> Ebu Bekir, dürüst ve ahlaklı dostum benim. Son zamanlarda ticaretin pek iyi değilmiş. İşim oldu? Yok bir şey Osman. Duydukların doğru değil. Daha önemli bazı işlerim var da ticarete eskisi kadar önem veremiyorum. Ticareti bir tarafa bıraktıracak kadar önemli olan bu işi merak ettim doğrusu. Özel, çok özel. Yardımcı olmak isterim. Bilirsin severim seni. Sana bir zararın gelmesi beni de özer. Belki de ben sana yardımcı olurum. Ne dersin? Beni merakta bırakıyorsun. Senin gibi güzel bir dostumdan yardım görmek benim için şereftir ama bir müşkilim yok ki. Vardır Osman. Herkesin bir müşkürü vardır. Hele böyle bir toplumda. Kiminin az, kiminin çok, kiminin yüce, kiminin cüce zorlukları vardır. <gülüyor> Şaşırtıyorsun beni. Bildiğim bir derdim yok. Derdini sen de biliyorsun Osman. Biliyorsun fakat ortaya koyamıyorsun. Dile getiremiyorsun. Evet, para, mal, itibar adına her şeyim vardır. ...zenginliğinden ötürü neredeyse bütün Arap yarımadasında hayranlıkla anılıyorsun. Tabii biraz da kıskançlıkla. Sonra dürüstlüğün dillere destan. Bütün bunlara rağmen huzurlu musun Osman? Hayatından memnun musun? Haklısın dostum. Doğru, her şeyimiz var. Var ama insana yakışmayan bir hayat içinde... Birilerinin hakimiyeti için her türlü ahlaksızlık yapılırken, yani her gün insanın insanlığı boğazlanırken huzurlu olmak mümkün mü? Sadece hayvani özelliklerin kaldığı, insana ait özelliklerin yok edildiği bir toplum ne kadar insan toplumudur ki? Bu soylu ıstırap, kurtuluşun ilk adımıdır. Bir hayli dertliymişsin Osman. Fakat çaresiz dertler bunlar. Çaresiz dert yoktur Osman. Belki dertler karşısında çaresiz, güçsüz insan vardır. Gücünü kullanmayan insanlar vardır. Oysa, oysa bütün olaylar insanın eseridir. Fail insandır yani. Dürüstlüğü isteyenlerin istediği olmuyorsa, ahlaksızlığı isteyenlerin istediği, Oluyor demektir. İyi de biz ne yapabiliriz? Herkesin insanca yaşadığı, gerçekten insan olduğu, her şeye layık olduğu değerin verildiği bir hayatı kurabiliriz. Fakat bu ne benim ne de senin gücünle olabilir. Çok büyük, herkesin saygı duyduğu toparlayıcı bir önder çıkmalı ki biz işe yarayalım. O büyük insan çıktı sevgili dostum. Onu Allah gönderdi. Hem de en yakınımızdan. Çok emin bir kişi. Hiç haberin olmadı mı? Beni meraktan öldürme Ebu Bekir. Kıyamete kadar sürecek büyük bir inkılabın... ...haberini işitmedin mi? Ne inkılabı? Kim o önder? Demek Hazreti Muhammed'in getirdiği... ...büyük dini duymamışsın daha. Fakat Muhammed'in ruhunu... ...cinler hapsetmiş diyorlar. Saçmalayıp duruyormuş. Başka bir şey duymadım ben. İnandın mı peki? İnandın mı bu zırvalara? Olayı... ...bir de kendisinden dinledin mi? Peki sevgili dostum... ...bu çirkin rivayetler neden? İnsanları bilmez misin Osman? Kitleyi bilmez misin? Hangi toplum yenilikleri... ...hemen kabul etmiştir? İnsan... ...bilmediğinin düşmanıdır. Fakat bu zavallı insanlar... ...anlamaya çalışacakları yerde... ...anlayamadıkları gerçeği inkar... ...karalama yolunu seçiyorlar. Kendi bilgileri kadar imkanları kadar değerlendirebiliyorlar. Kimse bilgim, anlayışım kıt demiyor. Söylenen yanlış deyip geçip gidiyor. Fakat inkar ile gerçekten kurtulunmaz ki. Kim ne derse desin gerçek, gerçektir. E, biliyorsun oğullarından olmasına rağmen ben de onu çok severim. Mekke'nin en hayırlısıdır. Yalan söylemez, dürüsttür. Fakat söylenenleri işitince durumuna çok üzüldüm. Yazık. Ona yazık değil Osman. Onu anlamayanlara yazık. Sen temiz bir insansın. Güvenilirsin. Şimdilik gizli tutulması gereken bir konuyu açıyorum sana. Ben Muhammed'in getirdiği yeni dine hiç tereddüt etmeden girdim. Her şeyimi onun uğruna feda edebilirim. Neymiş Muhammed'in getirdiği yeni din? İslam. Bu nasıl bir din ki seni böylesine etkilemiş? Ne dini? Kimin dini? Bu kadar dinin harman olduğu kentimizde... ...yeni bir din getirmeye kimin gücü yetebilir? Allah'ın gücü yeter Osman. Bu din Allah'ın dinidir. Hak dindir. Olması gerekendir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Fakat böyle bir toplumun içinden... ...bu müthiş kokuşmuşluk, bozulmuşluk içinden... ...böyle bir dinin çıkacağına ihtimal veremiyorum. Çıktı sevgili dostum. Dostumuz... Muhammed Allah tarafından bu dini yaymakla görevlendirildi. Anlatmakla görevlendirildi. Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmakla görevlendirildi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah birdir diyorsun. Haniflerin dini de böyle değil mi? Bütün hak dinler Allah birdir der Osman. Ama dostumuz Hazreti Muhammed'in anlattıkları bambaşka. Allah ona ayetler gönderiyor. İnsanların gerçekten insan gibi yaşamaları için gerekli kuralları bildiriyor. O çok arzu ettiğimiz güzel ve dürüst hayat, inan ki sadece bu kurallarla kurulabilir. Bu toplumun iğrenilecek yüzü değişir mi o zaman? Allah lütfettikten sonra neden olmasın? Gel Osman gel, bizim eve gidelim. Bizim evde onunla buluşacaktık. Gidelim. Hoş geldin Osman. Şöyle geç. Yemek hazırlatayım mı? Nedendir bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Geldi. İzin verirsen kapıyı açayım. <Gülüyor> Buyurun sevgili dostum. İzin de ne demek? Buyurun. Ya Resulallah. Saadetler getirdiniz. Anam, babam, malım, mülküm sana feda olsun. Ya Resulallah. Allah'ın son peygamberi, şerefine kainat yaratılan Hazreti Muhammed aleyhisselam içeri girer girmez Osman'ı gördü. Sevgi doluydu. Allah'ın lütfettiği cennete rağbet et Osman. Ben sana ve bütün insanlara doğru ve sapasağlam olan bir büyük yolun rehberi olarak gönderildim buyurdu. İnci tanesi ifadelerle İslam'a. Ve Osman Müslüman oldu. La ilahe illallah Muhammedür Resulullah. Sana inanıyorum ya Resulallah. Sana biat ediyorum. O devirde Araplar ırkçılıkta korkunçtu. Onlara göre dünyada iki ırk vardı. Araplar ve Arap olmayanlar. Yani Acemler. Öylesine ırkçı bir toplumda... ...Haşimoğullarını ezeli rakip ve düşman gören... ...Ümeyye soyundan biri. Hazreti Osman, Müslüman oldu. İman ettiği anda soy taasubunu yıktı. Ve çok geçmeden... Hazreti Osman peygamber damadı oldu. Efendimizin kızı Rukiye ile evlendi. Karanlığa alışmış gözler Nura tepki gösterdiler. Bilemediler. Güneşe ve gündüze hakaretler yağdırdılar. Osman bizi mahvetti. Müslüman olduğu oğullarından birine tabi olduğu yetmiyormuş gibi bir de kızıyla evlendi. Bu Ümeyye soyuna en büyük ihanettir. Öldürelim mi yani şimdi Osman'ı? Evet ihanet etti ama ne olursa olsun. O da bir Ümeyye'dir unutma. Ümeyye oğullarındandır. Fakat herkesin Allah tarafından yaradıldığını ve Allah karşısında eşit olduğunu söylüyor. Sizin yaptığınız cahillik diyor. Bana göre Osman'ın Ümeyye soyuna bir faydası kalmamıştır. Ya öyleyse bırakalım ne hali varsa görsün. Ben onu akıllandıracak yolları biliyorum. Fakat Osman kavga etmesini sevmez. Biliyorsun çok merhametlidir. Sen ona vursan bile karşılık vermez. Mekke'yi onlara zilan edeceğim. Müslümanlara çok ağır işkenceler ettiler. Müslümanlığın yayılması bazı menfaat şebekelerini çileden çıkardı. Ve sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. İlk Müslümanlardan bir grup Habeşistan'a hicret etti. Hazreti Osman da hicret etmek istiyordu. Efendimiz'e geldi. Baskılar çok arttı ya Resulallah. Korkarım bana emanet edilen iffetleri koruyamayacağım. Eğer izin verirseniz ailem ve çocuklarımla birlikte Habeşistan'a gitmek istiyorum. Habeşistan'a göç eden ilk Müslümanların arasında Hazreti Osman da vardı. Kısa bir müddet sonra ümitle Mekke'ye döndü. Gurbet elde... Mekke'nin Müslüman olduğunu duymuştu. Fakat Mekke'de umulan bulunamamıştı. Müslümanlar artan büyük baskılardan sonra İslam'ı yaşamak için Medine'ye hicret etmeye başladılar. Ve Hazreti Osman Medine'de. Medine'nin büyük tüccarlarından Evs bin Sabit'in misafiri ve kardeşi oldu. Medine'de Müslümanların su ihtiyacı vardı. Rume kuyusunun sahibi sen misin? Ne olacak? Bana satar mısın? Rume kuyusunu mu? Evet satar mısın? Hiç düşünmedim Düşün öyleyse senin kavmin karlı alışverişleri sever Hayır satmıyorum Bilmeden kestirip atma hemen Satmak istemediğimi söyledim ya hem sen kimsin ki geliri ömrümün sonuna kadar yetecek bir kuyuyu satmamı istiyorsun? Buna gücün yeter mi? Mekke muhacirlerindenim. Müslümanım. Adım Osman bin Affan. Hele Müslümanlara! Hele Müslümanlara ölsem satmam! Hadi git başımdan! Beni boşuna meşgul etme! Neden satmaz mısın Müslümanlara? Çünkü onlardan her gün para alıyorum ben. Neden bu altın yumurtlayan tavuğu elimde çıkarayım ki? Ama ne kadar vereceğimi bilmiyorsun. Bir muhacip bu kuyuyu satın alamaz. İyi düşün. Çünkü hayatta bu kadar karlı bir ticareti bir daha yapamayabilirsin. <gülüyor> ne verirsin bu kuyuya? Sen ne istersen. Benim istediğim bedeli verebilir misin? Hele bir söyle de sonra sor bu soruyu. Nasıl olsa Müslümanlar Medine'de geçici. İleride yine bana kalır bu kuyu. Ve Hazreti Osman Rume kuyusunu satın alıp Müslümanlara vakfetti. Ondan sonra Medine Müslümanları hiç su sıkıntısı çekmediler. Hazreti Osman dünya imkanlarını Müslümanlar ve Allah için kullanmasını bilen biriydi. Bedir savaşı sırasında eşi Rukiye'yi kaybetti. Efendimiz ona diğer kızı Ümmü Gülsümü verdi. Böylece Hazreti Osman Zinnureyn oldu. İki nur sahibi oldu. Birçok savaşa Allah Resulü Osman'ı götürmedi. Cephe gerisi hizmetiyle görevlendirdi. Bazen vekil bırakıldı, bazen de İslam hazinesini yönetti. İslam ordularının iyaşe, ibate ve teçhizatını temin etti. Bir çeşit ulaştırma ve levazım komutanıydı yani. Tebük seferine giden ordunun üçte birini kendi parasıyla donatmıştı. O Allah'ın samimi kulu, peygamberin sadık bir ümmetiydi. Yakınıydı. Hazreti Ali evlenecekti. Efendimiz neyin var ya Ali demişti. Hazreti Ali'nin cevabı şöyle oldu. Erkek adamın neyi olur ya Resulullah? Bir atım, bir zırhım ve silahlarım. Bütün her şeyim bunlar. Hazreti Peygamber atın ve silahların lazımdır. Zırhını sat da evin için bazı şeyler al buyurdu. Durumu öğrenen Hazreti Osman Hazreti Ali'ye haber gönderdi. Varın Ali'ye söyleyin zırhını hemen satmasın. Açık artırmayla satacağız. Osman selam eder ki Ali kardeşim zırhını hemen satmasın. Açık artırmayla satacağız der. Hay hay nasıl isterseniz. Evet şimdi de şu gördüğünüz zırhı satıyorum ya, ya, unutmayın bu zırh Allah'ın arslanı savaş meydanlarında düşmanların korkulu rüyası Cengaver Ali'nin zırhıdır Allah. Benden 20 dirhem gümüş benden 40 60 70 Yok mu arttıran 70 dirhem gümüş satıyorum yok mu arttıran 480 dirhem gümüş. 480 dirhem mi? Bizimle alay etme Osman. Evet, 480 dirhem. Artıran varsa buyursun. 480 dirhem gümüş. Var mı artıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Bu parayla Hazreti Ali'nin çeyizi düzülmüş ve bütün düğün masrafları karşılanmıştı. Allah mübarek etsin ya Ali. Allah Mesud etsin. Şu küçük hediyemizi kabul eder misin? Ama bu benim sattığım zırhım. Nasıl olur ben bunu satmıştım? Evet sattım. Ben de satın aldım. Şimdi düğün hediyesi olarak veriyorum. Lütfen kabul et. Ya Rabbi ne güzelsin. Medine'de kıtlık vardı. Müslümanlar güç durumdaydı. Hazreti Osman buğday almak için Şam'a kervan gönderdi. Osman'ın kervanı yakında döner. Gidip konuşalım kendisiyle. Malını biz satalım. Biraz da biz kazanalım. Kaça verir acaba? öyle bir kervan gelsin konuşuruz. Müslümanlar çok sıkıntı çekti. Efendimiz bile günlerce aç kaldı. Önce Efendimizin ve Müslümanların ihtiyacını görmek. Kervan geldi ya Osman. E, hemen bir kısmını Resulullah'a götürün. Şam'dan buğdayın geldi Osman. Nasıl satacaksın? Henüz karar vermedim. Düşüneceğim. Bütün Medine tüccarları senden haber bekliyoruz. İyi para veririz. Düşüneceğim. Düşün konuşalım. Resulullah gönderdiklerini Müslümanlara dağıttı. Varsa bir miktar daha istiyor. Şu kalan develeri de götürüver. Hazreti Osman... ...Şam'dan gelen buğdayın hepsini... Allah için dağıttı. Efendimiz Osman'a ne kaldı diye sorunca şöyle dedi. Allah ve Resulü kaldı ya Resulullah. Gerçekten Hazreti Osman'ın ailesine hiçbir şey kalmamıştı. Peygamberimiz Osman'ın bu verişi karşısında ben aciz kaldım ya Rabbi. Ona en iyi karşılığı ancak sen verebilirsin buyurdu. O anda Cebrail gelerek Hazreti Osman'ı ...cennetle müjdeledi. Ve Hazreti Osman... ...aşere-i oldu. Düşündün mü ya Osman? Geldik biz. Söyle kaça satıyoruz? Sattım. Sattım mı? Kaça sattım? Sizin hiçbirinizin veremeyeceği bir fiyata sattım. Fakat kime sattın? Cennet karşılığında... Allah'a sattım. Muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın alır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in halifeliği dönemlerinde aynen Resulullah döneminde yaşadığı gibi yaşamıştı. Kendisine verilen her görevi Allah için canla başla yapmıştı. Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girmiş olan Ümeyye oğulları Hazreti Osman üzerine ince hesaplar peşindeydi. Düşledikleri hakimiyeti onun şahsında gerçekleştirmek emelindeydiler. Oysa Hazreti Osman ...bu düşüncelerden ne kadar uzak. O Allah'a yönelmiş... ...Allah için yaşayan... ...samimi bir Müslümandı. İkinci İslam halifesi Hazreti Ömer... ...bir suikastle yaralanmış... ...yarası ağırlaşmış. Ömer'in durumu iyice ağırlaşmış. Galiba işi tamam. Acaba kendi yerine kimin geçmesini tavsiye edecek Müslümanlara... Duyduğuma göre altı kişiden biri başkan olsun demiş. Kimmiş bu altı kişi? Ali, Osman, Zübeyir, Talha, Evi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf. Bir de kendi oğlu. Beyler eşit olursa yani üç üç ayrılırsa Abdullah girecekmiş devreye. Yalnız Abdurrahman bin Af kime oy vermişse Abdullah da oyunu o tarafa kullanacakmış. Hmm, bu durum işimizi kolaylaştırır. Biz bu seçime giremiyoruz ki işimiz kolaylaşsın. Nasıl giremiyoruz? Osmanlı adaylar arasında değil mi? Olsun ne çıkar bundan? Adam Osman bizim aileden değil mi? Pek sayılmaz. Bizim ailenin hesaplarına uymaz ki. İnandığı gibi hareket eder. Ne de olsa bir Ümeyye'dir. Onun başkan olması ailemizi güçlendirir. Bütün gücümüzle desteklemeliyiz onu. Nasıl yapacağız bu işi? Bütün Ümeyye sülalesi yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Halkı Osman'ı seçmeye ikna edeceğiz. Biliyorsun bu konuda Osman'ın avantajları büyük. Bir kere peygamber damadı. Sonra zaman zaman savaşa giderken Allah Resulü onu kendi yerine vekil bırakmıyor muydu? E bir de Ümeyye ailesinin siyasi dehasını buna eklersek... <gülüyor> Keşke desteklemeselerdi. Hazreti Peygamber buyuruyor. Kim istemediği uğrunda mücadele etmediği halde bir göreve getirilirse, onun yardımcısı Allah'tır. Kim de bir göreve talip olur, uğrunda mücadele ederek oraya ulaşırsa, Allah ondan yardımını çeker. Hazret Ömer, bütün ısrarlara rağmen yerine birini tayin etmedi. Yerin üstünde taşıdığım bu ağır yükü, yerin altında da taşımak istemiyorum, diyordu. Başkanı, aşere-i altı kişilik şura heyeti belirleyecek. Abdurrahman bin Av hakem kabul edildi. Alk arasındaki eğilimleri tespit edecek, ona göre bir teklif getirecekti. Şuradaki altı kişiden dördü adaylığı kabul etmemiş, geriye Hazreti Osman'la Hazreti Ali kalmıştı. Abdurrahman bin Av araştırmasının sonunda hayretler içinde kaldı. Ne hikmetse çoğunluk Hazreti Osman'a taraftardı. Ve bir gecenin sabaha yakın saatleri. Osman oldular Bir bir ilişki Mekke'de Tevhidi yeni bir hayat geçerek vani mekandan Zaman oldu her biri Yedi iklimde tam yedi bahar Gözlerinde güneşin renkleri Şur elleri Hayam Osman oldular Edep İsa'lı Osman, Osman oldular Osman oldular Ölüme koşuyor gibi Cehadet arzusu dolu Bir çaki insanlığa İşan oldu her biri. Yedi iklimde tam yedi bahar, Gözlerinde güneşin renkleri, Gül diliyle konuşur elleri, Haya misali Osman oldular, Hedeb misali Osman oldular. Osman oldular. Ey Ali, ben seni değil de öteki adayı seçersem ona itaat eder, yardımcı olur musun? Elbette olurum. Kimi seçersen seç. Allah için itaat ederim. Peki ey Osman, şimdi de sana soruyorum. Şimdi ben seni değil de Ali'yi teklif edersem, Ebu Bekir ve Ömer'e gösterdiğin itaati ona da gösterir, yardımcı olur musun? Elbette Abdurrahman. Bunda şüphem mi var? Yemin eder misin? Allah'a yemin ederim ki kimi halife olarak teklif edersen et, ...ona bütün varlığımla itaat edeceğim. Allah... Allah! ...birlikte sabah namazına gidelim. Bakalım Allah neler gösterecek. Ve Hazreti Osman... ...üçüncü İslam halifesi seçildi. Temelleri çok güçlü bir devlet... ...devralmıştı Hazreti Ömer'den. Devlet sağlamdı. Merkezi otorite etkiliydi. Organik bütünlük sağlıklıydı. Hazret Osman ilk iş olarak Hazret Ömer'in vasiyetlerini yerine getirdi. Bazı küçük isyanlar bastırıldı. Bu arada güçlü İslam orduları kuruldu. Müslüman ülkesi genişledikçe genişledi. Çok çeşitli topluluklar İslam'ın huzur veren gölgesine sığındılar. Kuzey Afrika fethedildi. İslam orduları bir yandan Avrupa'ya ayak basarken, bir yandan da Akdeniz bir İslam gölü haline geldi. İstanbul kapıları zorlandı. İslam devleti çok geniş topraklarda egemen oldu. Ümeyi oğulları Hazreti Osman'ın başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hakimiyet alanı genişledikçe hükmetme zorlukları da başladı. çeşitli yerlerdeki yöneticiler iktidarlarını devam ettirmek, halka şirin görünmek için tavizler vermek durumunda kaldılar. Tavizler tavizleri doğurdu. Düşmanlar boş durdu mu ki? Olmaz ki, böyle olmaz ki. Birçok vali kendi başına hareket ediyor. Vatanda, millette, devlette Allah'ın emanetidir ve Allah içindir. Mülk Allah'ındır. İnsan Allah emrine uygun tasarrufta bulunabilir ancak. <gülüyor> Olmaz ki. Sonra başkanımız neden bunları önlemez? İfsatsızlık etmiyor muyuz biraz? Bekara avrat boşamak kolaydır derler. Halk ister arkadaş. Otoriteyi hissetmek ister. Bir vali halkına zulmediyorsa... ...İslam'dan, Efendimizin yolundan uzaklaşıyorsa... ...halife bunu bilmeli. Bilmeli ve çözüm bulmalı. Başkasının yerine konuşmak öyle kolay ki. Sen olsan ne yaparsın? Nasıl yaparsın? Ama ben değilim. Halife olan... ...o mevkide bulunan Hazreti Osman. İyiliklere valiler sahip çıkarken... ...bütün aksaklıklar halifeye yükleniyor. Dikkatini çekmiyor mu? Onu bunu bilmem ben arkadaş. Devlet reisi gücünü göstermeli. Oysa Hazreti Osman... ...yumuşak huylu biriydi. Kimseyi üzmek, kırmak istemezdi. Öfkeli ve hınçlı sözler onu üzüverirdi. Tepkiler, hırçın tepkiler, isyanlar onu her şeyden vazgeçiriverirdi. Mizacı böyleydi Hazreti Osman'ın. Öyle bir yapıda belki iktidar olmaya uygun değildi bu mizaç ama takdiri ilahi işte. Fakat Allah davasından taviz vermezdi Hazreti Osman. Çok çeşitli ırkların, çeşitli din ve kültürlerden toplumların meydana getirdiği... ...çok geniş bir coğrafyaya yayılan ülkeyi yönetmek gerçekten zordu. Osman akrabalarını hep zengin etti. İktidarı akrabalarının çıkarı için kullandı. Bu son derece çirkin bir iktiradır. Bir kere Osman'ın akrabaları olan Ümeyi soyu zaten zengindir. Çok eskiden beri Arap Yarımadası'nda nüfus sahibidir. Yoksa Tebuk seferine giden ordunun üçte birini... ...her şeyle Osman'ın kendi malından donattığını unuttun mu sen? Rume kuyusunu Müslümanlar yararlansın diye... ...çok yüksek bir fiyatla satın almadı mı? E, ama öyle söylüyorlar. Öyle söylüyorlar diye araştırmadan düşünmeden inanmak mı gerekir? Senin aklın, muhakemen, izanın yok mu? Şunu da bilmez misin ki... ...Osman hazineden hakkı olan maaşını bile almıyor. Ee Mervan'ı e özel katibi yaptı, onu koruyor ama... Hazreti Peygamber'in sürgün ettiği Mervan'ın sürgün yerlerini Hazreti Ebubekir ile Ömer daha da uzaklaştırmıştı. Halifenin suçlandığı şeyleri bu özel katip Mervan yapmış olamaz mı? İyice araştırmadan bir şey söyleyemeyeceğim. Peki o kocaman hükümet konağını neden yaptırdı? Neden işleri niyetlere göre değerlendirmezsiniz? Birçok yabancı devlet temsilcisi geliyor Medine'ye. Onların ağırlanması gerekiyor. Hem devlet hizmetine tahsis edilmiş o konağı Osman'ı kendi kesesinden yaptırdığını bilmiyor musun sen? Devlet hazinesinden yaptırmadı mı yani? Hayır. Kendi parasıyla yaptırıp devlet hizmetine sundu. Ama baki merhasını neden kamulaştırdı peki? Orada adına beslenmesi gereken 40 bin deve var. Söyler misin bu 40 bin deve nerede? Nasıl bakılır? Bunu ben kendisine sordum. Cevabı şu oldu. Sizin başınıza geçtiğim zaman bütün Araplar arasında benim kadar devesi ve koyuna olan hiç kimse yoktu. Bugünse ne devem ne de koyunum kalmıştır. Sadece hacca gitmek için sakladığım bir deveden başka. O her şeyini Allah için vermiştir. Karşılığını Allah'tan bekleyerek vermiştir. Hiçbir şey almadan vermiştir. Onun hakkında söylenenler sadece çirkin birer iftiradan ibaret. İnsanlık düşmanlarının iğrenç bir ilkesi vardı. İftira et, yalan söyle, tutmasa da iz bırakır. Hazreti Osman için de bu ilkeyi uyguladılar. Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bekir tarafından... ...Kuran'ı derlemesi için görevlendirilen... ...Zeyd bin Sabit'in mushafını kabul edip... ...diğer bütün mushafları yok etmesine ne demeli? Bir defa sen de söyledin. Kur'an ayetlerini toplamak, tasnif etmek üzere Zeyd bin Sabit'i görevlendiren Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ömer döneminde bu çalışma devam etti ve devlet başkanı emir çıkarmıştı. Kimin elinde Kur'an'dan bir sayfa varsa Zeyd'e verilmesine emredilmişti. Şimdi Zeyd bin Sabit'in derlediği Kur'an'a itibar edip diğerlerini imha etmenin son derece tabii olduğu ortaya çıkmıyor mu? Bu asıl nüsradan çoğaltılan Kur'an-ı Kerimler bütün dünyaya yayılmış... Böylece tahrif edilmesi engellenmişti. Tamam kabul ediyorum. Hazreti Osman'a haksızlık ediyorlar. Ama neden o da halifelikten kendi isteğiyle çekilmedi? Kendisine verilen bir görevdi. Bu görevi Allah verdi. Oysa hayatıyla bize şunu söyledi. İbret alın benden. Hazreti Osman bu fitne ve fesat hareketlerini önlemek için tedbirler almaya çalışmıştı. Bir gün Medine'de bir danışma kurulu topladı. İslam ülkesinde çıkarılan karışıklıklardan herhalde haberiniz vardır. Bütün mesele ben olsam... ...istenmeyen bir başkan olarak hemen çekilmeye hazırım. Fakat bu fesat hareketlerinde ben sadece bir bahaneden ibaretim. Onun için benim çekilmemin bu fesat hareketlerini durduracağını sanmıyorum. Yapılan saldırılar İslam devletinin nedir? Yani kasıt, düşmanlık, İslam ümmetinedir. Bu karışıklıklarda... Birçok münafık ve İslam düşmanı grupların parmağı vardır. Maksat çok kısa bir zamanda Allah'ın lütfuyla gelişip büyüyen İslam devletini zaafa uğratmak, çökertmek ve bulanık suda avlanmaktır. Eğer sizler benim başkanlıktan çekilmemle bu işler düzelir diyorsanız hemen çekilirim. Allah şahittir ki benden sonra bu işleri düzeltecek başkana canla başla hizmet ederim. Şahsımın İslam'a zarar vermesinden Allah'a sığınırım. Bir şey unutmamak gerekir dostum. Her semavi dinin doğmasına engel olmaya çalışan, olamayınca bozgunculuk ve yıkıcılık yapan, bunu hayat gayesi bilen bir topluluk var bu yeryüzünde. Dün de, bugün de, yarın da bu lanetli topluluk bozgunculuktan vazgeçmemiştir. Bunlar kendilerinden olmayan insan kabul etmezler. İnsanları birleştirecek, güçlü kılacak her türlü düşünceye, prensibe, ilkeye amansız düşmandırlar. Peki kim bunlar? Açıklar mısın? bir kesme. Bunlar bükemediği bileği hemen öperler. Kraldan fazla kralcı olur, en koyu dindardan daha dindar görünebilirler. Ve kaleleri içten yıkarlar. ben söz ettiğini anlamadım. Anlayamazsın. Çünkü kendilerini gizlemeyi çok iyi becerirler. ...daima perde arkasından... ...daima sinsi ihanetlerini sürdürürler. Ya beni daha fazla merakta da bırakmasan? Yemen'de haham iken... ...Medine'de Müslüman görünen... ...ve kendisi gibi dönmeleri çevresinde toplayıp... ...gizli cemiyet kuran... i̇bn Sebe'den söz ediyor. Bütün bu karışıklıklar... i̇bn Sebe'nin ve adamlarının eseri mi yani? Tevrat'tan anlattığı hikayelerle... ...zihinleri allak bullak ediyor. E fakat çok iyi bir Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ay nasıl iştir kişinin... ...laf'a bakılmaz. Şunu bil ki sevgili dostum i̇bn Sebe İslam'a hizmet için dolaşmıyor. Nereden biliyorsun? Fakat Hazreti Osman'ı itham etmek... ...bundan daha kolay değil mi? Keşke akıllansak da... ...bu sinsi düşmanın oyunlarına alet olmasak. i̇bn Sebe taraftarları... ...tören mahiyetli ferdi tapınmaları... ...aşırılığa götürerek... ...temiz Müslümanların dikkatini çekiyorlardı. Çok zahit görünüyor... ...özellikle koyu dindarları kandırıyorlardı. Çünkü... İslam toplumunda koyu dindarların sözü daha etkili olurdu. İşte o zaman en büyük yalanlar bile gerçek değerinde giderdi. Küfe, Basra, Şam, Bağdat, Mısır ve diğer vilayetlerde bulunan bütün adamlarımız... ...bulundukları yerdeki valinin ve etkili devlet adamlarının dinsiz olduğunu... ...İslam dışı uygulamalar yaptıklarını, namaz kırmadıklarını, oruç tutmadıklarını... ...kumar oynadıklarını, kısaca İslam'la ilgilerinin kalmadığını anlatacaklar. Bunları birer mektuba yazıp diğer şehirlere gönderecekler. Diğer şehirlerdeki adamlarımız da bu mektupları içlenerek, yüzülerek oradaki Müslümanlara okuyacaklar. Her muhitin insanı artık kendisinden başka Müslüman kalmadığına inandırılacak. Şehirler birbirine düşman edilecek... Her mıntıkanın halkı diğer bütün mıntıkaların halkını kafir olarak yoracağım. Teşkilatlı hazırlık dağınık çoğunluğu esir etti. Çok geçmeden Medine halkı Hazreti Osman'a söylenmeye başladı. Sen uyuyor musun ey Osman? Suriye, Irak, İran ve bütün İslam memleketleri kafir olmuş. Bir tedbir alman gerekmez mi? Böyle gevşek başkanlık olur mu? Hepinizin güvendiği heyetler oluştu. O mıntıkalara gönderip teftiş ve tetkik ettirelim. Önce söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenelim. Teftiş için dağılan heyetler birkaç ayda görevlerini tamamlayarak Medine'ye döndüler. Bütün raporlar söylentilerin asılsız olduğunu gösteriyordu. Ebu Hüreyre Mısır'a gönderilmişti. O sırada İbni Sebe de Mısır'da bulunuyordu. ...bitneyi körüklemek için durmadan dolaşıyordu. Ey Ebu Hüreyre! Vali ve diğer görevliler hakkında merkeze hangi bilgileri götürüyorsun? İyi hallerini gördüm. Söylenenler yalanmış. Bunları götüreceğim. Eee nasıl vardın bu kanaati? İnceledim, tahkik ettim. Valinin namaz kılmadığı söyleniyordu. Gördüm ki kılıyor. İçki içtiği söyleniyordu, hiç rastlamadım. <gülüyor> ya bütün bunları gizli gizli yapıyorsa, sen geldin diye namaz kılıyorsa... ...sen buradayken açıktan açığa içki içecek değil ya. Ben kendimi ona bildirmedim ki tedbir alsın. Ben senin hangi görevle burada bulunduğunu biliyorum. Koca Vahli bunu bilmez mi? Öyle mi dersin? Gerçekten namaz kılmıyor mudur? Gerçekten içki içiyor mu acaba? Öyle ya ben buradayken i̇bn Sebe'nin işi buydu. Hazreti Osman Ebu Hüreyre'nin raporuyla o valiyi azletti. Onun yerine Hazreti Ebu Bekir'in oğlu tayin edildi. Emirdameyi alıp Medine'den çıkmıştı ki... Selamun Aleyküm. Hayrola. Medine'den nereye böyle? E, Mısır'a gidiyorum. Ne tesadüf. Ben de Mısır'a gidiyorum. Fakat hızlı gitmem lazım. Niçin? Nedir bu kadar acele? Müminlerin emiri Mısır'a yeni bir vali atamış Onunla ilgili bir belgeyi... Vali oraya varmadan ulaştırmam lazım da... Böyle emir verildi bana O mektubu görebilir miyim acaba? Tabii görebilirsin... Bence bir mahsuru yok Size gelince... Onu öldürünüz Öldürünüz ha... Şimdi gösteririm ben Hey! Mektubumu aldık. nereye gidiyorsun? Sonra ben ne cevap veririm? Dur! Mektubumu ver! Ne olur! Bu ne biçim ey Müslümanlar? Şu müminlerin emrini görüyor musunuz? Benim Mısır'a vali tayin ediyor. Arkadan da eski valiye mektup gönderip öldürülmemi emrediyor. Nasıl olur? Ben böyle bir emir göndermedim. Böyle bir çılgınlık yapmaktan Allah'a sığınırım İşte mektup Bu senin değil mi ey Osman Ben herhangi bir mektup yazmadım Allah'a yemin ederim ki böyle bir şeyi aklımdan geçirmedim Ver bakayım mektubu bana İşte mühür Senin mührün Fakat, fakat nasıl olur Ben böyle bir emir yazmadığıma Allah'a şahit tutarım Allah biliyor ben ne diyeyim Kim benim mühürümle böyle bir oyun oynadıysa Allah onun cezasını versin İbn Sebe ajanları bu konuyu alabildiğine köpürttüler. Diğer taraftan Mısır'da tahrikler vardı. Duydunuz mu? Halife bize bir vali atamış, sonra da onu öldürtme emri vermiş. He, bu Osman'ın içine akıl sur ermez oldu. Böyle tutarsız bir başkana daha ne kadar itaat edeceksiniz? Çok geçmeden bir isyancı güruhuyla i̇bn Sebe Seve Medine'ye doğru yola çıktı. Tahrikler başka şehirlerde de yürütülmüş... ...Küfe ve Basra'dan da isyancılar toplanmıştı. İsyancılar Medine'yi kuşattılar. Aktif olan, bozgunculuğu meslek edinmiş... ...gerçek insanlık düşmanlarıydı. Rollerini çok güzel oynuyorlardı, çok sanatkardılar. Öncülerinden birkaçı, Hazreti Zübeyir... ...Hazreti Ebu Vakkas ve... ...Hazreti Ali gibi İslam büyüklerine gitmişler... ...aracılık etmelerini istemişlerdi. Kabul edilmediler. Hazreti Osman durumu öğrenmişti. Hazreti Ali'yi çağırdı. Ey Ali! Medine'yi abluk altına alanların bazı istekleri varmış. Gidip ne istediklerini bir sor bakalım. Eğer makul olanlar varsa hemen kabul et. Ey Osman! İsyancının hiçbir isteği kabul edilemez. Hakkı zorla kabul ettirmek hiç kimsenin hakkı değildir. Eğer isteklerini yaparsak, hatta dinlersek çok kötü bir devlet idaresi konmuş olur ortaya. Tavizlerin önü alınmaz. makul şeylerin istenmesinin yolu isyan değildir. Doğru söylüyorsun ya Ali. İstemeziz! Osmanlı istemeziz! i̇stemeziz. Korkarım ki Müslümanların devletinin yönetimini İslam düşmanları ele geçirecektir. Canımdan hiç korkum yok. Fakat bütün üzüntüm Allah Resulü'nün Ebu Bekir'e, onun da Ömer'e sapasağlam devrettiği bu emanetin, bu İslam devletinin benim zamanımda onarılmaz bir yara almasıdır. Benim bu vebalin altından kalkmama yardım edin. İntikam! Ne istiyorsunuz? İntikam istediğiniz kimdir? Kimlerdir? Halife'den! Halife'den! halifeden Niye? Ne yaptı ki halife size intikam istiyorsunuz? Medine yolundan şüpheli bir adam yakaladık. Üzerinde halifenin mektubu çıktı. Ne varmış o mektupta? Öldürülmemizi emretmiş. Oysa bize dokunulmayazana dair kendisi bizzat söz vermişti. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ne mektubu? Ne öldürülmesi? Ne dokunulmayacağı. Olmaz böyle saçmalık. Olmaz öyle şey. O mektubu Halife'nin yazdığını nereden çıkardınız? Üzerinde mührü var. Birileri bir şeyler döndürüyor ama Rabbim hayırlara tebdiyle edilsin. Bekleyin biraz. Halife camide. Kendisine sorup öğreneyim. Ben gelene kadar kimse yerinden kıpırdamasın. Evet, Allah, ben böyle bir mektup yazmadım ya Ali. Allah şahidimdir böyle bir şey yazmadım. Senin mühürünle bu ikinci mektup ama. Ebu Bekir'in oğlu hakkında yazılmış mektupta da senin mühürün vardı. Bunda da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ey Osman? Bu işi mührünü teslim ettiğin en yakının kimse o yapıyor. Biz sana inanıyoruz ama bunları nasıl inandıracağız? Evet. Birçok tarihçi bu dalavereli işlere... ...Hazreti Osman'ın en yakın saydığı... ...akrabalarından olan özel katibi... Mervan'ın karıştığını ileri sürerler Gerçeğini Allah bilir Halife Halife Halife Halife Beni bu isyancılar halife yapmadı ceketir, ki alf, Onların ayı, emriyle ayı, ayı, Müslümanların ayı, bana yüklediği ayı, bu görevi ayı, terk ayı, edeyim ayı, ayı, ayı. İsyancılar her geçen gün baskıyı arttırıyorlar Hazreti Osman'ı susuz bıraktılar ...dünyanın parasını ödeyerek Müslümanlar için satın aldığı kuyunun suyundan artık ona vermiyorlar. Peygamberimizin temiz eşi Hazreti Ümmü Habibe Validemiz... ...Osman'a su götürürken isyancılara engel olmuş. Bırakmamışlar. Ne yapmak istiyorlar Kebam'ın? Aralarında birçok Yahudinin ve dönmenin bulunması dikkatini çekti mi senin de? Neredeyse insan bu karışıklıkları Yahudilerin çıkardığını düşünecek. Sonra Osman'a yardım etmek isteyen Abdullah bin Selem'e... Saad İbni Ebi Vakkas ve Zeyd bin Sabite de ağır hakaretler etmişler. Bu saygısızlığa dayanamayanlar Medine'yi terk ediyormuş. Hazreti Ali bile Osman'a yardım için muvaffak olamamış. Talha ve Zübeyr de çaresizmiş. Kim bu isyancılar? Nereden çıkıverdiler böyle birdenbire? Bir Müslüman ancak şu üç sebepten biri için öldürülebilir. Bu üç suçtan biri olmadıkça bir Müslümanın kanı eğer Müslümansanız size helal olmaz. Bu ölüm sebebi üç suç şunlardır. Evlendikten sonra zina, kasten adam öldürmek ve Müslüman olduktan sonra İslam'dan geri dönmek. Beni bu üç suçun hangisiyle itham ediyorsunuz? Ben bu suçlardan hiçbirini işlemediğime Allah'ı şahit tutarım. De... Ey müminlerin emiri! Kuvvetimiz asileri alt etmeye yeterlidir. İzin verin de bu çapulculara hatlarını bildirelim. Bunlar çapulcudur ama arkalarında büyük kuvvetler vardır. Bu kuvvetlerin esrarlı amaçları vardır. Hayır, hayır. Bir tek kişi bile Osman kendi başkanlığı uğruna Müslümanların kanını akıttı dememelidir. Ben kan debali taşıyamam. <gülüyor> duvar açtılar, eve saldırıyorlar. Ve Hazreti Osman'ın kanlar içindeki vücudu okumakta olduğu Kur'an'ın üzerine devrilir, düşer. <gülüyor> Hazreti Osman'ı şehit edenler Yahudi'ymiş biliyormuş. İlk darbeyi bir demirle Nane Bin bişir vurmuş. Arkasından Sudan bin Himşircen saldırmış. Amr bin Elhamak adlı Yahudi ise... ...göğsüne bir bıçak saplamış. Dokuz kez sokup çıkarmış bıçağı kinle. Onu savunmaya çalışan eşi Nailen'in... ...birkaç parmağını kesmişler. Asilerin ortalığı kasıp kavurduğu o iki gün... ...ne dehşetti ya Rabbi. Hazreti Osman'ın cenazesi iki gün sahipsiz kaldı. Hiç kimse bu mübarek cenazeye sahip çıkma cesaretini gösteremedi. Koskoca bir devlet başkanının cenazesinde sadece 17 kişi vardır. Cenaze namazını Hazreti Zübeyir kıldırdı. Meleklerin sayısını Allah bilir ama. Allah-u buyuruyor. Allah yolunda öldürülenler için ölüdür demeyiniz. Gerçekte onlar diridirler. Allah bilir siz bilmezsiniz. Allah hepsinden razı olsun. Tarihçilere göre Hazreti Osman gibi büyük bir insanı şehit edenler okumakta olduğu Kur'an'ı da tekmelemişler. Bu olay cinayeti işleyenlerin asıl amaçlarının neye karşı olduğunu göstermiyor mu? Düşmanlık İslam'a ve Kur'an'adır. Onlar dinlerini kendi yapılarına uydurmuşlardır. Şeytanın askeri olmuşlardır. Akka. Ve hakikate düşmanlıkları ise sürüp gidiyor. Düşman her zaman düşman, hain her an ihanet içindedir. Ve ibret alınmazsa tarih tekerrür eder. Hazreti Osman'dan birkaç söz. Beş şey muttakilerin alametidir. Dini yaşayanlar ile bir arada oturması. Tenasül uzvuna ve diline hakim olması. Kendisine dünyalık büyük bir şey eriştiğinde onu yaramaz görmesi, gönlünü kaptırmaması. Dinden az bir şey eriştiğinde ganimet bilmesi. Haram karışır korkusu ile Karnını tıka basa doldurmaması Bir de insanların hep kurtulduğunu Kendisinin mahvolduğunu görmesi Ameliyle Asla gururlanmaması Şu on şey Zayi olmuştur Sual sorulmayan alim, amel edilmeyen ilim, kabul görmeyen doğru fikir, kullanılmayan silah, namaz kılınmayan mescid, okunmayan Kur'an-ı Kerim, Allah için kullanılmayan mal, cihad için binilmeyen at, yalnız dünya için olan ilim ve ebedi hayat için azık hazırlamayan uzun ömür. Cenab-ı Hak Kur'an'da dünyaya ne kadar değer verdiyse siz de o kadar değer verin. Bu kaset bir asır ajansı yapımıdır. Çıkan kasetlerimiz, şiir kasetleri serisi. Mehmet Akif'in sefahatinden seçilmiş şiirlerinden iki kaset. Necip Fazıl'ın kendi sesinden şiirleri. İsmet Özel'in kendi sesinden şiirleri. Erdem Beyazıt'ın kendi sesinden şiirleri. Yunus Emre şiirlerinden seçilmiş iki kaset. Mevlana'nın mesnevisinden seçilmiş şiirler. Hazreti Peygamberimize naatlar. Arapça ilahiler. Afganistan ilahileri ilahiler. Yoksulluk içimizde. Hikaye serisi kitap kaseti. Şehit Mısırlı meşhur hafız Sıddık Minşevi'den, 30 cüz, 30 kasette çantalı atmi şerif takımı. Sıddık Minşevi'den, Yasin, Tebareke ve Kısa Sureler. Çocuk kasetleri serisi, Nasrettin Hoca'dan seçmeler, Keloğlan masalları, Cahit Zarifoğlu'ndan Katır Aslan Bant Tiyatrosu, Altın Bülbül masalı, Hayvanat Bahçesi, Eğlenceli, Eğitici iki Kaset Elif B, ilahilerle İlahilerle Kur'an'a Giriş İslam Tarihi Serisi Hz. İbrahim'in Hayatından Ateş Yakmayınca Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hüseyin radıyallahu anhüm Fatih Sultan Mehmet, İmam Şamil, Dualar, Namaz Sureleri ve Meali 40 hadis. Bu kasetlerden edinmek istiyorsanız lütfen asır ajansı arayınız. Rıhtım Caddesi, Kefelihan, numara 43 bölü 31, Karaköy, İstanbul. Telefon 144 0148 525 95 95.